Awdu bil-lahim n-i xaitan r-rahim, smil As-salatu, salam, għalie t ya asaid il-ewerin, il-lahim r-rahim r-rahim r-rahim ila Kullara olan, makhlukata olan muamelesini anlamaya çalışıyorduk hep beraber. <gülüyor> Allah nasıl yapıyor? Ne yapıyor? Kullarının hangi tavırına göre nasıl muamelede bulunuyor? Onu anlamaya çalışıyorduk. Kullarını nasıl sevdiğini, onlar için neler yaptığını, neler yarattığını, yarattıktan sonra yarattıklarıyla neler yaptığını anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın ne yaptığını, nasıl yaptığını, neden yaptığını anlamadan ne Allah'ın muamelesini anlarız ne de Rabbimizi anlarız. Ancak bize muamele ederken O'nun muamelesi üzerinden O'nun güzelliğini, isimlerini anlarız, tanırız. Rahmetini anlarız, ikramını anlarız, mağfiretini anlarız. Bununla beraber kullarını nasıl sevdiğini, neden böyle muamele ettiğini anlarız, anlamış oluruz. Anlamayınca kendi kendimize hüküm veririz. Neden yaptı deriz. Niye bunu böyle yaptı? Böyle yapmasaydı olmaz mıydı? Şöyle olsaydı daha doğru olmaz mıydı? Niye bunu söylüyoruz? Ne yaptığını, neden yaptığını bilmediğimiz için. Eğer bilseydik öyle konuşamazdık. Öyle düşünemezdik. Neden diye soramazdık. Soruyorsak bilmiyoruz demektir. Anlamamışız demektir. Onun için Allah'ın efarını, fiillerini, kuluna, mahlukata, varlığa olan muamelesini anlamaya çalışıyoruz ki neden, niçin deyip Rabbimizi hesaba çekmeyelim. Onunla münakaşa etmeyelim. Onunla nasıl münakaşa ediyoruz? Ona nasıl iman etmişsek, kendi gönlümüzdeki imanımızla münakaşa ediyoruz, kavga ediyoruz. İmanımızı sonuçta yok ediyoruz. Allah'a olan muhabbetimiz biter. Bitince ne olur? Zaten sen bittin. Allah'la kavga etmiyorsun. Gönlündeki iman ettiğin Allah ile kavga edince, neden, niçin diye hesap sorunca imanını kaybediyorsun. Nefsin, şeytan, Onunla bir olmuşsun, nefisle, şeytanla bir olmuşsun, imanınla kavga ediyorsun. Bunu yaparken ben haklıyım diyorsun, bence diyor ve bana göre diyorsun. Allah'a göre diyemiyorsun, çünkü Allah'a göreyi bilmiyorsun da ondan. Onun için öğrenmek lazım, Rabbimizi tanımamız lazım. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Oku, anla, Rabbinin adına oku. Rabbin ne yapıyor, nasıl yapıyor, neden yapıyor? Onu anla. Kendini anla. Kendini tanı. Kendinle beraber seni yaratan Rabbini tanı. Onun senin üzerindeki muradını anla. Hikmeti anla. Yoksa gözümüzü kapatmış, ben görüyorum deyip uçuruma doğru hızla gider, daha doğrusu cehenneme doğru hızla gideriz. Neden dolayıdır? Cehaletten dolayı, bilmediğimizden dolayıdır bu. Nereden biliyoruz? Şahit lazım. Ümmet bunun şahididir. Ümmet imanıyla, küfrüyle ortadadır. Yaptıklarıyla ortadadır. Zulmüyle, Çıkardığı Fitnelerle Döktüğü evet, Kanlarla ortadadır Ortadadır ki Rabbini bilmiyor Ve tanımıyor, anlamamış Bir taraflarda, bir de Duruyor Durduğu yer Şeytanın durduğu yer, şeytanın davet Ettiği yerdir Nerede Hangi safta durursa dursun Eğer rahmet olmuyorsa insanlara insanlığa rahmet olmuyorsa muhabbet olmuyorsa hayır olmuyorsa cennet olmuyorsa şeytanla beraber durmuş iblisle beraber durmuş iblisin davet ettiği yere dur, yerde durmuş iblis ona emir veriyor şunu şöyle yap bunu böyle yap şunu şöyle yapın bunu böyle yapın diye emir veriyor olacak olan nedir kan gözyaşı küfür, şirk, düşmanlık ebediyen kaybetmek, Rabbini kaybetmek, insanlığını kaybetmek, insanlıktan çıkmaktır. Buna şahit oluyor muyuz? Ümmet buna şahittir. Bütün insanlık buna şahittir. Ki bu şu anda böyledir. Hem de bunu yapanlar ben müminim ve ben müslümanım diyenlerdir. Ben müminim, ben müslümanım deyip iman ile, İslam ile Müslümanlıkla hiçbir bağı olmayanlardır. Çünkü Rabbini tanımamış, Rabbini anlamamış, imtihanı anlamamış, kendini anlamamış, kendini tanımamış, kendini bilmeyen, tanımayan karşısındaki insanı bilebilir mi? Tanıyabilir mi? Tanıyamaz. Allah insanı nasıl anlatmışsa, tarif etmişse, nereye koymuşsa, insan kendini öyle görmedikçe insan, insan olmaz. İsmi insan, kendisi insan değildir. Olmamıştır, olamamıştır. Bazen en vahşi canavardan daha canavardır. Bir canavarın bile yapamayacağını yapar. Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Bize yaptığı, insana yaptığı muameleden dolayı niçin böyle yapıyor dediğimizde Allah'ın ayetlerine bakıp Rabbimiz neden yaptığını, niçin yaptığını evet, en ince ayrıntısına kadar beyan etmiştir. Bize düşen onu anlamaya çalışmak. Ondan öğrenmeye, anlamaya çalışmak. Bana Rabbim öğretti diyebilmek, Rabbim bana öğretti böyle olduğunu diyebilmek. Allah kulunu hesaba çekerken hesap çok ağır. Kulun bunu neden böyle yaptın diye sorduğunda, Ya Rabbi sen öğrettin, sen öyle vahyettin, sen öyle söyledin diyebilmelidir kulun. Bunu diyemiyorsa hesap veremez. Sen kime göre hayat yaşadın? Sen, benim mülkümde değil miydin? Seni ben yarattım, ne yapman gerektiğini bir bir anlattım, neyi, niçin yaptığımı anlattım sana. Yani ben bunu sana anlatırken, sana hesap vermek zorunda mıyım? Niye anlattım? Sana bu şerefi vermek için, Bu yakınlığımı tadasın diye, bilesin diye, beni anlayasın diye, seni nasıl sevdiğimi, nasıl ciddiye aldığımı bilesin diyedir. O bizi ciddiye arıyor. O bize kıymet yer veriyor. Ama biz Rabbimizi ciddiye alamıyoruz. Falanca böyle böyle anlattı. Paranca böyle güzel söyledi. Peki Allah ne dedi? Bilmiyor. Evet, onun için öğrenmek lazım. Anlamak lazım. Sıra Allah derecelerle yükseltti. Allah tedrici olarak yükseltti, derece derece yani tedrici olarak yükseltir ve alçaltır. Allah muameleyi tedrici olarak yapar. Bir şeyi söylediğinde Allah her konuda öyle yaparmış. Tedrici olarak yapar. Dünyayı yaratırken ne buyurdu? 6 günde yarattı. Tedrici olarak. 6 safha demektir bu. 6 safhada yarattı. Allah bir anda oldayınca olur. Ama tedrici olarak yaratıyor. İnsanı tedrici olarak yarattı. Çamurdan yarattı. Sonra iki damla sudan yarattı. Sonra onu kemik haline getirdi, et giydirdi, şekillendirdi. Bak tedrici olarak yapıyor onu. Safa safa yapıyor. Aynı şekilde Allah oldu deyince o olur. Gökyüzünden suyu indirir. yeryüzünü Yer yüzünü ölümünden sonra diriltir buyurdu. Sonra onu yaşartır. Ama yavaş yavaş. Tedrici demek, yavaş yavaş yapar onu. Niye yavaş yavaş yapıyor? Kuluna öğretiyor. Sen benim yeryüzündeki halifemsin. İşini yavaş yavaş yap. Acele etme. Hiçbir şey için birden olsun deme. Kulluğunu mu yapacaksın? Hazreti insan mı olmak istiyorsun? Yavaş yavaş yolu yürüyeceksin. Öyle birden, bir anda ben Hemen kamil manada iman etmiş olayım, Allah'a teslim olayım, Allah'a karşı sorumluluğumu yerine getireyim, edepli olayım, mühsin olayım. Yok öyle değil. Yavaş yavaş. Sen bir başla, yolu yürüyeceksin. Yavaş yavaş, manevi olarak büyüyeceksin. Nasıl ki zahiri olarak yavaş yavaş büyüdünse, manevi olarak da öyle büyümen gerekir. Yavaş yavaş. Evet. Tedrici olarak. Allah Kur'an'ı 23 senede indirmiştir. Dileseydi, levh-i mahfuzdan bir anda indirirdi. Daha önce öyle yapmış mı? Hz. Musa öyle yaptı, indirdi. Levhaları birden indirdi. Daha sonra tabii Allah'ın vahyi devam ediyor. O ayrı şey. Ama Kur'an için öyle yapmadı. 23 senede parça parça indirdi. Tedirici, yavaş yavaş. Bir de Allah buyuruyor ki müşrikler dediler ki neden Allah kitabı birden indirmedi? Hz. Musa'ya indiği gibi. Allah cevap veriyor. Onu senin gönlünde iyice sağlamlaştırıp sabitleştirem diye. Onu iyice anlayasın, iyice tadasın, iyice yaşayasın gönlünde sapa sağlam olsun diye. Evet. Allah işleri yavaş yavaş yapar. Tedrici olarak yapar. Bunun içinde kulundan halife olarak böyle yapmasını ister. Hiçbir şey için acele etmemesini ister. İşi aceleye getirdi mi oraya ne olur? Hepimiz biliyoruz. Şeytan karışır. Ama bir iş karar verildiğinde sabırla ben bunu yapayım, yaparım derse başarıya ulaşır yoksa başarısız olur kaybeder. Söz konusu ebedi hayat olunca bu insanın bütün hayatını kapsar. Ben hayatımın sonuna kadar ölünceye kadar Allah'ın kuluyum ve kulluk yapacağım demelidir. Ben kulum, ben aldım kazanmak için son nefesime kadar çalışacağım. Bir yandan öğreneceğim, bir yandan da öğreteceğim. Evet, Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi. Allah ona 23 tane de parça parça indirirken önce vahyi kendisi okuyor, anlıyor, dinliyor, öğreniyor, iman ediyor. Sonra onda aklaka dönüşüp amele dönüşüyor. Sonra ümmetine talim ettiriyor. Öğretiyor, okutuyor, okuyor, anlatıyor, ulaşabildiği her yere ulaştırıyor. Bütün hayatı boyunca böyle yapmış. Allah ona öğretti, o da ümmete öğretti. Bizden sonra yeni gelen, doğan, büyüyen çocuklar biliyor mu? Bilmiyor. Kim onlara öğretecek? Elbette ki hayattakiler. Bundan sorumludur, taşımak zorundadır. Kendindeki, kendinden sonraki nesile bunu taşımak zorundadır. Taşımazsa Risaletin peygamberliğin gereğini yapmamış. Resulullah Efendimizin emanet olarak bıraktığını yerde bırakmış, onu taşımamış, ona ihanet etmiş demektir. Önce ailesine, çocuklarına, yakınlarına taşıyacak Allah'ın ayetlerini öğretecek. Sonra gücünü neye yetiyorsa, ne kadar yetiyorsa o kadar ulaşabildiği yere de ulaştırması gerekir. Yoksa emanete ihanet etmiş olur. Onun için Resulullah Efendimiz veda kutbesinde size bir emanet bırakıyorum ki ona sarıldıkça asla... Şaşırmazsınız, delalete düşmezsiniz, kaybetmezsiniz. Emanet. Nerede emanet? Emanet o, kitabın kendisi değildir, içindekilerdir. Allah'ın söyledikleridir, Allah'ın emirleridir, Allah'ın davetidir. Ama kendimiz onu almamışsak kime taşıyacağız? Biz daha onun bizim için ne kadar önemli olduğunu anlamamışsak, Bize kazandıracak olanın da, kaybettirecek olanın da Rabbimizin kelami olduğunu anlamamışsak başkasına bunun önemini, kıymetini, değerini, şerefini nasıl anlatacağız? Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede Doğrusu biz insana şerefini indirdik. Biz size şerefinizi indirdik. Kur'an, bu Kur'an sizin şerefinizdir dedi. Sizin izzetinizdir dedi. Ebedi hayatınızdır dedi. Bakıyoruz mesela 50 tane kitap okumuş ama içinde Kur'an yok. 15-20 sene 20 sene gidip okul okumuş, içinde Kur'an yok. Niye? Önemli değil de ondan. Önemli değil, ahiret de önemli değil zaten. Ne önemlidir? Dünya önemli. Para önemli. Nefsin arzuları, istekleri önemlidir. Ondan. Evet. Allah, işi tedrici olarak yapar. Derece, derece olarak yapar. Tedrici olarak yükseltir, tedrici olarak alçaltır. Yavaş yavaş. Yani basamak basamak hem yükseltir hem alçaltır. Neye göre? Elbette ki insanın tercihine göre. İsterse insan Allah'ın ayetleriyle yücelir. Öyle buyurdu Allah ayet-i Allah'ın kendisine ayetlerini verdiği kimseyi gördün mü buyurdu. Ne yaptı? Biz ona ayetlerimizi vermiştik. O dünyaya saplandı. Allah'ın ayetlerini öğrenmiş, anlamış, Yeregini anlamış, ama dünyaya saplandı dedi Allah. O tıpkı bir köpek gibidir dedi. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, üstüne varmasan da köpek gibi dilini çıkarıp solur. Ne dilini çıkarıp soruyor? Hem Allah'ın ayetlerini öğrenmiş, hem de dünyaya saplandığı için Allah'ın ayetlerini kullanıyor. Fetva veriyor yani, kendine göre de fetva veriyor. Mesela ne diyor? Çalışmak da ibadettir. Nedir mesela? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış. Zaten ölmeyecek gibi bir dünyaya daldı mı? oradan çıkabilir mi? Bataka batmış zaten. Ne diyor mesela? Allah öyle söylemiş. Kul hakkıyla gelme, neyle gelirsen gel. Sen haksızlık yapmıyorsun ya, sen zaten kazanmışsın. Neyle gidersen git, sen kurtuluşa ermirsin zaten diyor. Ayetleri biliyor ya, kendine göre. Üstüne bir de uyduruyor. Ayetin devamında Allah buyurur ki, eğer o dileseydi, o ayetlerimizle onları onu yükseltirdik. Yüceltirdik ki onu. O ayetler onu yüceltirdi. Bu her bir kul için geçerlidir. Allah bize ayetlerini verdi mi? Verdi. Eğer biz istersek Allah bizi onunla yüceltir mi? Öyle söylüyor. Yüceltirim dedi. O isterse o ayetlerimizle onları yüceltiriz. İstemesek ne olur? İstemesek Allah köpek dedi. Köpek dedi. Dilini çıkarıp soruyor. Dünyaya saplanmış. Dünyaya saplanınca köpek gibi olur dedi. Manevi olarak da aynı şekilde basamak basamak kul Allah'a yaklaşır. Manevi yakıllıktır bu. Allah için, Allah yolunda Allah'ın rızasını, cemalini isteyerek çabasını, gayretini sarf ederken adım adım ilerler. Gönlündeki Allah'ın muhabbeti evet yavaş yavaş alevlenir ve o şiddetlenir. Nefsi yavaş yavaş tezkiye olur, terbiye olur. Bir anda o temizlenmez. Ondaki kibir, gurur, rüya, haset gıybet dedikodu, iftira yavaş yavaş temizlenir o. Temizlendikçe yerini Allah'ın isimleri, güzelliği alăr. Bir kul kaybederken de yavaş yavaş, tedrici olarak kaybeder, aşağı doğru cehenneme doğru iner. Önce yavaş yavaş gevşer. Gevşeme gelir, kulluk yaparken gevşemiştir, yavaş yavaş bırakır onu, yavaş yavaş o ona ağır gelmeye başlar. Kul olmak ona ağır gelir. Allah demek ağır gelir. Öğrenmiş ya, bahane uydurur. Şu şöyle oluyor onun için böyle yapıyorum. Bu böyle oluyor onun için böyle yapıyorum. Birileri suçlar. Yani köpek dilini çıkarıp soruyor. Köpek olmuş, haberi yok. Tevbe etmesi gerekirken, Rabbine sığınıp, ya Rabbi bana yardım et. Ben sana kul olmak, abdolmak istiyorum. Düştüm, düşüyorum. Gücümü kaybetmişim. Nefse, şeytana karşı gücümü kaybettim. Allah diyemiyorum. Secde edemiyorum. Tefekkür edemiyorum. Deyip, tövbe edip, istiğfar etmesi gerekirken, köpek gibi dilini çıkarır, ağzından salya akar. Güzel yapanları, Bakarsın eleştirmeye, çekiştirmeye, yermeye başladı. çamur atmaya başladı. Evet. Yavaş yavaş gidiyor. Evet. Mutlaka buna şahit olacaksınız. Allah bizi şahit kılar. Böyle yapanların sonunu mutlaka görürüz. Allah bizi şahit kılar sonlarının ne olduğunu, nasıl olduğunu Allah bize gösterir, bizi buna şahit kılar. Allah yolundan sapani, ters tarafa gideni, Allah yolundakilerine taş atanları, çamur atanları, Allah sonra onları ne hale sokar, mutlaka Allah bizi buna şahit kılar. Bu onun adetidir. Ayetlerimizi yalanlayanları, biz onları, bilmeyecekleri, bilmedikleri bir yönden derece derece yaklaştıracağız. Derece derece azaba, cehenneme yaklaştıracağız. Neden? Ayetlerimizi yalanlayanları, yani inkar edenleri değil, yalan sayanları, dinliyor, biliyor ama diyor, bence deyip hüküm veriyor. Yalanlamak buydu. Kabul ediyorum diyor ama gereğini yapmıyor. Derece derece ne olur? Azaba gider. Uçurumdan aşağı düşüyor. Uçurumdan aşağı düşmemenin tek bir şartı var. Allah'ın ayetlerine iman etmek. Rabbine güvenip emin olmak. Rab'bim ne dediyse o demek diyebilmektir. Başka türlü bir çaresi yok. Kurtuluş yok yani. Sonra Allah mühlet verir dedi. Evet bu başka bir Allah'ın ef'ali. Allah mühlet verir. Kime mühlet verir? Bütün kullarına mühlet verir. Zahiri olarak büyürken Allah büyümesi için ona mühlet verir, buluğa erinceye kadar sorumlu tutmuyor. Ne zaman buluğa erdi, aklı erdi, anladı, düşündü, taşındı, baktı, gördü, anladı, okudu, o zaman Allah onun gönlüne vahyeder ve ona öğretir. O zaman sorumlu olur. Bu herkes için böyledir. Eğer biri birine Allah'ın vahyi ulaşmamışsa, hakikate davet edilmemişse, o davet edilinceye kadar sorumlu değildir. Çünkü daha bilmiyor. O mühleti Allah ona veriyor. Ne zaman doğru olarak anladı, o zaman sorumlu duruma gelmiş olur. O zaman kazanma imkanı olur ya da kaybedebilir. Kendi tercihini o zaman yapar o zamana kadar Allah mühlet verir. Delim ki iman etti, anladı. Sonra imandan sonra fasıklık ne kötü isimdir dedi Allah. İman ediyor, sonra imanı kaybediyor. Sonra fasık oluyor. Sonra cehennemlik oluyor dedi. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isim. Birinin faslık olması ne kötüydür. O da kaybederken, uçuruma yavaş yavaş, cehenneme yavaş yavaş gidiyor. Giderken, cehenneme düşünceye kadar Allah ona mühlet verir. Evet, Allah ona mühlet veriyor. Dönsün diye uyarıyor, ikaz ediyor, davet ediyor, gönlüne vahyediyor. Kullarıyla, birileriyle onu sürekli davet eder ama o eğer dönmezse Allah'ın kendisine verdiği mühletin sürenin sonuna gelir. Gelince düşer. Düştü mi? İşi bitti. Yaşıyor gibi görünüyor, ölmüştür o. Kime göre? Allah'a göre. Allah'a göre, o imansız olarak ölmüştür. Buyuruyor ya ayet-i kerimede, Resulüm, ölülere sen mi işitireceksin? Onlar ölüdür. Yaşıyor ama, biri imanını kaybetti mi, imtihanı kaybetti mi, kazanma imkanını kaybetti mi, Allah'ın kendisine verdiği mühletin, sürenin sonuna geldi mi, ölür. Manevi olarak ölür. Artık kimse onu diriltemez. İşi bitti. Onun için Allah'a karşı edepli olmak gerekir. Ben böyle yapıyorum, o da bir şey olmadı der. Allah ben mühlet veriyorum dedi. Sana süre tanımışım. Bak diyor ben bu kadar yanlış yaptım, bak bir şey olmadı. Bir şey olmuyor demek ki, demek ki ben doğru yapıyorum. Allah'ın mühlet verdiğini unutuyor. Allah da hatırlatıyor, ben mühlet veririm. Onlara mühlet veririm ama... Sonunda benim ceza, cezalandırmam evet, nasıl olmuştur? Yani siz hiç buna şahit olmadınız mı? Möhlet verdikleri mi? Möhlet veriyorum ama sonuçta o bir tuzağa düşecek. Uçurumdan aşağı düşecek. Onun bir sonu var. Verdiği mühletin sonu var. Evet bir de o küfre sapanlar, hakikati inkar edenler, kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı zannetmesinler. Yani o küfürdekiler onlara süre tanıyorsak bunun kendileri için hayır olduğunu zannetmesinler. Niye böyle müsaade ediyoruz? Zaten kaybediyor. Hızla kaybediyor. Ben de süre veriyorum. Süreyi verince o ters tarafa gittiği için sürekli kaybı çoğalıyor, günahı artıyor, küfrü artıyor, kaybı çoğalıyor. Bu durumda o hayır değildir. Bu onlar için hayır değil. Yani diğer insanlar onlara bakınca, Allah bu kuldan nimetini almadı, hala nimetin içinde yüzmeye devam ediyor, bununla beraber ters tarafa da giriyor. Demeyin öyle. Onlar için bu hayırlı değildir. Kimse böyle hayırlı zannetmesin. Tam tersine onların günahları artmaya devam ediyor. Böyle olsun diye zaten onlara mühlet vermişiz. Hiçbir mazeretleri kalmasın. Onlar için mühin bir azap vardır. Alçaltıcı bir azap vardır. Onların yaşayışına bakıp aldanmayın böyle mühlet vermişim. Aynı zamanda Allah bütün helak ettiği kavimlere de mühlet verdiğini beyan ediyor. Her birini ayrı ayrı söylüyor. Nice ülkeler var ki, onlar zulüm ediyorlarken ben onlara mühlet verdim. Ama onlar Allah'a dönmedikleri için, tövbe etmek, etmedikleri için Zulümlerini bırakmadıkları için sonra onları yakaladık. Allah'ın yakalaması çok şiddetlidir dedi. Allah yakalayınca kim kimi Allah'ın elinden kurtarabilir? Azap geldi. Azap her birine farklı farklı geliyor. Kimine ateşle geliyor, ateş yakıyor. Kimine taş yağıyor. Kiminin altını üstüne getirdik buyuruyor kiminin, kimini bir sayhayla yok ettik, her birine farklı muamele, kimine bir rüzgar, kimine bir bulut, her biri farklı farklı. Bu kavimler için böyle olunca, sadece kavimler için midir? Hayır, bu örnek. Her bir fert içinde tek tek bu böyledir. Bir büyük kıyamet vardır, bir özel kıyamet vardır. Büyük kıyamette bütün insanlar ölür, bütün mahlukat ölür. Özel kıyamette, herkesin kıyameti özeldir. Biri ölünce kıyameti kopmuştur. Allah'ın huzuruna çıkıyor, hesap veriyor. Ya cenneti kazanmış, ya cehennemi kazanmıştır, kaybetmiştir. Bu durumda, Allah kullarına muamele ederken de bu böyledir. Onlara mühlet tanır, dönsün, tevbe etsin, kazansın diye. Nimetini de kesmiyor. Farklı bir muamelede bulunmuyor. Mühlet vermiş. Ama sonunda azabı çok şiddetlidir. Allah seçer dedi. Allah seçer. Allah kimi seçiyor? Allah peygamberlerini seçer dedi. Kulları arasından Resullerini seçer dedi. Seçip onları salihlerden kılar dedi. Aynı şeyi kulları için söyledi. Allah dilediğiniz zatına seçer. Kendisini dileyeni seçer kullar bir değilmiş Allah'ın seçtiği seçkin kulları varmış Allah bunlara mukarrabun diyor Allah'a yakın olanlar cehennemlikler, cennetlikler bir de Allah'a yakın olanlar dedi Allah'a yakın olanları, olanları Allah seçmiştir seçmiş ve onları salihlerden kılmıştır Allah'a yakın olanlar hayırda yarışanlardır dedi. Dünyanın peşinden mali mülkü toplama yarışında değil Allah'ın rızasını kazanmak için ebedi hayatını kazanmak için yarışanlardır. Her hayra koşanlardır kazanmak için. Seçilmeye bunlar layıktır. Onlar Rabbini seçmiş Rabbi de onu seçer. Seçer bir de salihlerden kılar. O seçtiğimiz kullar neden bu layık olmuştur? Evet, onları doğru yola eriştirince, doğru yola kavuşturunca, sırat-ı müstakime eriştirince onları onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar. Evet, ağlayarak secdeye kapanırlar. Neden? Allah'ın ayetleri onlara okununca Rabbi ona öyle söyledi deyip bunu, bu vahyi kendine alınca Rabbim bunu bana böyle söyledi deyince ağlayıp secdeye kapanır. Rahman olan Allah'ın ayetleri okununca o ayetlerde neyi görür? Allah'ın rahmanlığını görür, rahmetini görür kendisine nasıl rahmet ettiğini, rahmetle muamele ettiğini, nasıl rahmetiyle davet ettiğini görür. Görür, buna feryat edip, secdeye kapanıp, feryat ediyor. Kullar yanlış yapınca, peygamber de olsa, tövbe edince, Allah tövbesini kabul eder ve seçer. Tövbe edince, o Rabbinizi seçince, Rabbinize dönüp Rabbinizi tercih edince Rabbi de onu seçer. Seçiyorum diyor. Kimi seçtiğini, neden seçtiğini beyan ediyor. Dini dost doğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Bütün insanlığa Allah'ın vahyi budur. Dini ayakta tut Dinle ayakta dur. Allah'ın dini üzere ol. Emri üzere ol. Allah ile ayakta dur. Allah'ın emrettiği gibi hayatı yaşa. Bununla beraber ayrılığa düşmeyin dedi. Yani şu mezhep, bu mezhep, bu tarikat, bu cemaat demeyin. Ayrılığa düşmeyin. Biz bunu Nuh'a Vasıyet ettiğimiz vahyettiğimiz gibi İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya da aynı şekilde böyle vahyettik. Aynı şekilde bunu sana da böyle vahyediyoruz. Bütün insanlığa, bütün kullarına Allah'ın emri böyledir. Allah'ın emrettiği gibi ayakta dur, dini ayakta tut, din dilinle ayakta dur, Allah ile ayakta dur ile ayakta dur hareket et hayatini yaşı yaşa, yaşa. buna beraber ağırlığa düşmeyi parça parça oly bunu müşriklere böyle söyleyince bu müşriklere ağır gelir dedi Sen müşrikleri Allah'a böyle davet edince dine böyle davet edince bu müşriklere ağır geldiği gelir ve buna iman etmez Senin bu davetine icabet etmez. Onlara bu ağır geldi. Allah bütün gönlüyle kendisine yöneleni hidayete erdirir. Ben Rabbimi istiyorum deyip kendisine yöneleni hidayete erdirir. Hidayetin yolunu gösterir. Nerede hidayete ereceğini, nerede kazanabileceğini, Allah ona gösterir, hidayete erdirir. Şart nedir? Bütün gönlüyle Rabbine dönüp onu istemiş olmasıdır. Allah kendi nimetlerine şükredenleri seçer. Sirat-i müstakime hidayet eder nimetlerine şükredeni. Nimetlerine karşı nankör olmayanları evet, seçer ve hidayete erdirir, silat-ı müstakime erdirir, dedi. Eğer biri silat-ı müstakimi kaybetmişse, hidayeti kaybetmişse, o nankör biriymiş. Rabbine karşı nankör biridir. Rabbinin her türlü nimetini yok saymış demektir. Eğer şükreden bir kur olsaydı, mutlaka Allah onu hidayete erdiridi siat MÜSTAKIME hidayet ederdi onu Elbette ki Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber Allah size gaybi açacak değerdir GAYBA sizi mutali kılmaz gaybi SIZE göstermez ama Allah resullerinden dilediğini seçer ve gayba da mutali kılar Öyle sessiz Allah'a ve Resulüne iman edin. Eğer iman eder ve takva sahibi olursanız sizin için büyük bir ecir vardır dedi. Yani ile de ben gaybı bileyim, değil mi? Allah bana gaybı göstersin, değil mi? Allah gaybı dilediği, seçtiği Resullerine açar. Size düşen Allah'a ve Resulüne iman etmektir. Eğer böyle yaparsanız, takva sahibi olursanız, sorumluluğunuzun gereğini yaparsanız, sizin için büyük bir ecir vardır." dedi. Allah eğer büyük ecir dediyse, kimse onun hesabını yapamaz. Nasıl bir nimet verir? Nasıl bir ecirdir bu? Nasıl bir karşılıktır bu? Ecir, ücret demek. Yaptığının karşılığını verecek sana. Ama En az bire o, bire yüz, bire bin, hesapsız. Bunu o takdir eder. Onun için kimse bu hesabı yapamaz. Allah'a sarılın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel mevdadır. O ne güzel yardım edendir. Evet. Allah'a sarıl dedi. Allah'ın ipine değil, Allah'a sarıl dedi. Allah'a sarılmak demek, Allah'ın aşkına, muhabbetine sarılmak demektir. Allah'ın gönlümüze olan tecellisine sarılmak demektir. Onun için aşk, muhabbet Allah'ın zati tecellisidir diyoruz. Evet, Allah'ın aşkına, muhabbetine sarıl dedi. Sarılırsak, bizi seçer. Allah'a yakınlık, iki şeyin birbirine yakınlığı gibi değildir zaten. Allah'a yakınlık neyledir? Sevgiyle, aşkla. Birini ne kadar çok seviyorsak, o bize o kadar yakındır. İstediği kadar uzakta olmuş olsun. Birini sevmiyorsak, yanımızda da olsa, o bizden uzaktır. Bu böyledir. Onun için, kim Allah'ı ne kadar seviyorsa, Allah'a o kadar yakındır. Sevmek deyince, öyle ben seviyorum demekle olmuyor. Ne kadar tanıyorsun, ne kadar onunla muhatap oldun, ne kadar şehadet ettin, şahit oldun, onun sana olan muamelesine, efaline, fiillerine, isimlerine, o kadar tanıyor, o kadar iman etme, sevme imkanın vardır. Bir de Allah'ın ef'alinden ilka etti. buluşturdu, Buluşturur, karşılaştırır, karşı karşıya getirir. Dinler, üne sürer, beyan eder. Çıkarıp atar, zaglam yapar, arz eder. Birçok mana birden gelir. Lika, ilka. Allah Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a muhakkak ki senin üzerine ağır bir söz ilka edeceğiz. Allah'ın vahyi ağırdır. Bu ağır söz hepimizin üzerine ilka olmuş mu? Elbette ki. Her bir ayetle tek tek karşı karşıyayız ve o bizim gönlümüze ilka oluyor. Allah onu gönlümüze indiriyor. Bizi ayetleriyle buluşturuyor. Onunla karşı karşıya getiriyor. Ağır, ağır söz. Ondan daha ağır söz yoktur. Bütün insanların bütün kelimeleri bir araya gelse, Allah'ın tek bir kelimesi hepsinden daha ağır, daha şiddetlidir. Allah'ın ayetleri bizi sarsmalı edir. Bizi gönlümüzün o ayetleri dilerken ürpermesi gerekir yani. Allah dağları yeryüzünde ilka etti, dedi, aynı şekilde. Nasıl ilka ediyor? Çivi gibi çaktı. Dağın yüksekliği ne kadarsa, alttaki yükseklik de o kadardır. O dağa ait yükseklik de o kadardır. Çakmış ki sarsılmasın, yeryüzü sarsılmasın diye. Yani 100 metre dağın yüksekliği varsa, 100 metre de altında Aşağı doğruydur. Çivi gibi çakmış. Yüksekliği kadar altta derinliği vardır. Her bir dağın derinliği öyledir. Dağı yeryüzüne ilka etmiş. Çivi gibi çakmış yani. Derecelerle yükselten aşın sahibi olan Allah derecelerle yükselten. Tedrici olarak yavaş yavaş yükselten. Aynı zamanda insanları derecelerle birbirinden üstün kılan. Arşın sahibi. Bir kainattaki arşın sahibi vardır. Bir de insanın gönlündeki arş vardır. Gönül arşımızın sahibi de Allah'tır. Oraya tecelli ediyor. Manevi yolculuk zaten bu gönülden yapılıyor. Aynı zamanda şehadeti de, müşahadesi de kendi gönül arşındandır. Allah a gönlüne un ediyor care orada yapıyor orada Allah'ın care şahit oluyor Allah om care o toplanma ve om günüyle sizi uyarıyor size haber veriyor kendi de olan om care a fost un om Ruh-i ilha edince, Kullarından dilediğini. Allah bir ruha ruh, Diyor. Bir Cebrail a.s. ruh, Diyor. Bir Kur'an'a Allah'ın ayetlerine, Vahine ruh, Diyor. Bir de ruh, Hakikat-i Kime Allah, Kullarından dilediğini, Hangi Kula, e ederse bunu verirse o başka biridir Allah Allah işi onunla yapar o ilka eteti rahla yapar yani bir cu luna bunu ilka etetinde işi o rohla yapar tabii ki işi Kime o ruhu ilka etmişse onunla yapmış olur. Bütün peygamberlere Allah bu ruhu ilka etmiştir. Aynı şekilde bütün müşid-i bu ruhu ilka etmiştir. Bir de Allah gönderdi buyuruyor. Gönderdi. Özellikle bunu peygamberleri için kullanır. Allah bütün kavimlere peygamber göndermiştir. Peygamber göndermediği hiçbir kavim yoktur dedi. Kıyamete kadar aynı şekilde peygamber varislerini mutlaka her yere gönderir. Yani bütün kullarını haberdar eder. Biz nasıl ki örnek olsun diye size bir Resul gönderdiysek, Aynı şekilde biz Firavun'a da bir Resul göndermiştik. Musa'yı göndermiştik. Musa ile Harun'u göndermiştik dedik. Allah gönderir dedi. Yani hayata müdahale eder. Kabe'yi yıkmaya gelen Ebreher'in üzerine ebabil kuşlarını gönderdi dedi. Gönderip onları orada helak etti. Yoldan çıkmış kavimler için Allah buyuruyor. Evet, o günde onların üzerine kulakları patlatan bir kasırga gönderdik. Başka bir kavim için onlara tek bir çığlık yetti. Tek bir feryat yetti, bir sayıha, bir ses yetti. Onları çer çöp haline getirdi. Biz onların üzerine taş yağdırdık. Farklı farklı kavimleri Allah anlatıyor. Gönderdi diyor, müdahale ediyor. Aynı şekilde Nuh gavbine azap gönderdik onları suda boğduk Firavine farklı farklı azaplar gönderdik Tufan gönderdik, çekirge gönderdik bugda güvesi gönderdik, kurbağa gönderdik kan Nil nehri kana bulandı gene de Dönmediler. Allah onları denizde boğdu. Nasıl ki böyle kavimleri böyle anlıyorsak bir de tek tek de herkes böyledir. Her bir insan bir kavim. Her bir insan bir ümmet. Allah Hazreti İbrahim için o tek başına bir ümmetti dedi. Herkes tek başına aynı zamanda bir ümmet, bir kavim Hazreti insanı ve Allah ona birebir teke tek muamele ediyor. Onu öylesine ciddiye alıyor yani. Yoksa benden ne çıkar dememek lazım. Allah kurunun bir tavrından dolayı sevinir, bir tavrından dolayı gazap eder. Eğer bir tavrı Allah'ı sevindirir, bir tavrı gazaplandırıyorsa Allah ona çok büyük bir kıymet değer vermiş demektir. Yoksa tanımadığımız, kıymet değer vermediğimiz biri ne yaparsa yapsın bizi ilgilendirmez. Ama çok sevdiğimiz biri bize karşı en ufak bir yanlış yaparsa ne yaparız? Çok üzülürüz. Bunu yapmamalıydım deriz. Bir güzellik yaparsa evet. Sevdiğimden, dosttan bu güzellik geldi deyip ne yaparız? seviniriz. Allah'ın kullarına olan tavrını kendi üzerimizden anlamamız gerekir çünkü. Allah'ın yeryüzündeki harifesi olarak. O zulme sapanlar Allah'ın kendisini kendilerine söylediği sözde sözü başka bir sözle değiştirdiler. Yani onu ne yaptılar? Tahrif ettiler. Biz de üzerlerine gökten bir azap indirdik. Gökten azap iniyor. Sadece zahiri göğü anlamamak gerekir. Özel olarak indiğinde nereden inecek? Gönül göğünden azap iniyor gönül göğünden azap inir. Kendini azabın içinde görür. Sıkıntıda görür, bunalımda görür, feryatta görür, ne yapacağını bilemez. Gönül göğünden azap inmiş. Biz onlara iki Resul gönderdik. Onlar, o kavim, o iki Resulü yalanladı, biz de bir üçüncüsüyle onu, on, onları destekledik. İki tane Resul bir kavme gönderiyor, yetmez. Onlar onu yalanlıyor, bir Resul daha gönderiyor. Kimdir bunlar? Hazreti İsa'nın havarileri. Onlar peygamber değil. Resul, elçi. Allah biz gönderdik diyor. Dedim ya, Allah her şey için onu ben yapıyorum diyor. İki tane gönderiyor. Khabibin onları yalanlıyor. Antakya'ya. Sonra bir tane daha gönderiyor Allah. Biz seni yalnız müjdeci ve nezir olasın diye gönderdik. Rasulullah Efendimiz de buyuruyor böyle. Yine, muhakkak ki biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Bununla beraber hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Oraya bir Resul göndermemiş Allah. Demek her yeri Allah Resul göndermiş. Uyarıcı göndermiş. Müjdeci göndermiş. Hidayetçi göndermiş. İsmi ne olursa olsun fark etmiyor. Allah ne yaptığını biliyor. Kimin Allah'a karşı nasıl bir tavır aldığını o biliyor. Biz gerçekten şeytanları küfre sapanların üzerine gönderdik. Şeytanlar onları tahrik edip kışkırtıyor, şeytanları da o gönderiyormuş, neden, ya şeytanın peşinden gider, ya da düşmanlığı görür, Allah'a döner. ''Biz katımızdan bir emir ile insanlara Resul göndeririz.'' dedi. İnsana. Her birine farklı ayrı bir amelede bulunuyor Allah. Bütün mesele herkesin kendisine Allah'ın yaptığı muameleyi görmesidir, bunu anlamasıdır. Biz senden önce de Resul gönderdik. seni de Resul olarak gönderdik, bizim sünnetimizde, adetimizde bir değişiklik göremezsin. Benim adetim bütün insanlar için aynıdır. Geçmişte de Resul gönderdik, seni de Resul olarak gönderdik buyurdu. Adeti değişmeyecekse, bir şey söylüyoruz ama. Allah herkese mutlaka Resullerini göndermeye devam eder. Bütün ümmet Resulullah Efendimiz'in Resulü'dür. Allah'ın ayetlerini taşımak zorundadır. Yoksa Allah'ın vahyini yerde bırakmış, emanete ihanet etmiş. Bu mümin. Her Allah'ın ayetini taşıyan, Kur'an'ı taşıyan, öğreten, Kur'an'a davet eden ne olur? Resulullah Efendimiz'in Resulü, Allah'ın ayetlerini taşıdığı için Allah'ın Resulü olmuş olur. Ya Allah'a resul olur, ya şeytana resul olur. İkisinden biridir, elçi, davetçi, kime davet ediyorsa onun elçisidir, onun adına davet ediyor. Biz Resullerimizi uyarsınlar diye, davet etsinler diye gönderiyoruz. Onlar uyarıcı olmaktan başka bir şeyde eğilirler, uyarıcıdırlar. Şu halde kim? İman ederse, kendini düzeltirse artık onlar için bir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Sizin için gök gönderiyorum. O kulları üzerinde kahhardır, kahhar olandır. Kulları üzerinde gücü her şeye yetendir. Sizin için koruyucular gönderir, meleklerle sizi korur. Bu sürekli böyledir. Allah sürekli sizi meleklerle, başka alemdekilerden, başka türlü sizin anlamayacağınız şekilde sizi korur demektir bu. Sonra sizden birine ölüm geldiğinde, o elçilerimiz, Resullerimiz melekler yani. Onun ruhunu alır. Onlar bu işi yaparken asla kusur etmezler. Yani Allah bir vakit tayin etmiş. Ölüm anı gelinceye kadar melekler de onu korur. Ölüm anı gelince ne yapıyor? Melekler onun ruhunu alır. Yanlış yapmazlar. Geçmişteki ümmetlere Resuller gönderdik. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösteriyordu. Bugün de o yanlış yapanların şeytan yine onların velisidir, dostudur. Onlar ona uymaya devam ediyorlar. Geçmiştekiler nasıl uymuşlar, şimdikiler de uymaya devam ediyor. Onlar için elin bir azap vardır. Hiçbir Resul yoktur ki biz onu gönderdiğimizde, onu kendi kavminin diliyle göndermemiş olalım. Her Resulü mutlaka kendi kavminin konuştuğu dil ile göndermişiz. Neden böyle yapıyoruz? Onlara apaçık anlatsın diye. izah etsin, Allah'ın ayetleri okuyup beyan edebilsin diye. Buna rağmen Allah dilediğini deralette bırakır, dilediğine hidayet verir. Aziz ve hakim olan olur. Senden önce hiçbir Resul göndermedik mi? Göndermedik ki ona şöyle vahyetmemiş olalım. Benden başka ilah yoktur. Sadece bana abdol. Evet. Seni sadece alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Allah gönderir. Bir de bize ne gönderdiğine bakmamız gerekir. Hayırdan bize Nereden gelirse gelsin, ne gelmişse o Allah'tan gelmiştir, hayırdan. Şerden ne gelirse gelsin, öyle buyurdu. Bütün hayırlar size Allah'tan, şer kendi nefsinizdendir. Kendi yaptıklarınızdan dolayı o sizin başınıza geliyor, önünüze geliyor. Gene onun rahmetidir, temizlemeyi dilemiş. Allah, bize neyi gönderirse göndersin, bizi kendine davet ediyor. Bizi rahmetine, cennete davet ediyor. Nura davet ediyor. Aydınlığa, hayra, güzelliğe davet ediyor. Kendisini sevmeye, bununla beraber insani sevmeye, varlığı sevmeye davet ediyor. Resul gönderir dediği ısrar Her kavme kendi dilini konuşan Resuller gönderir, dedi. Resul göndermediğimiz hiçbir kavim yoktur, dedi. Bu durumda Resulü anlamak gerekir. Resul, ismi üzerinde elçi. Neyin elçisidir? Allah'ın ayetlerinin elçisidir. Aynı zamanda söyledim, bütün ümmet Resulullah Efendimiz'e Resul olmak zorundadır onun elçiliğini yapmak zorundadır. Ya tabi olduğu peygamberinin elçiliğini yapar, ya da nefsinin, şeytanın elçiliğini yapar. Ya Allah'a davet eder, Allah'ın ayetlerine davet eder, hayra davet eder, güzelliğe, cennete davet eder, ya da ya da küfre davet eder, şirke davet eder, münafıklığa davet eder, yanlışa, günaha davet eder. Bu da şeytan şeytanın resulluğuydu. Allah ayet-i de Muhammedun Resulullah ve maahum dedi. Muhammed Allah'ın onul onunla beraber olanlar da. Evet, hep beraber on hem Muhammed hem onunla beraber olanlar Kafirlere karşı şiddetli. Küfre karşı şiddetlidir. Küfri kabul etmez. Şirki kabul etmez müşriği kabul etmez. Ama mümine, müminlere karşı alçak gönüllü. Kim ödedir? Allah'a Resul olanlar. Ayetleri taşıyanlar. Ayetleri diliyle değil, eliyle değil, gönlüyle taşıyanlar. Ayetlere iman etmiş olanlar. Ayetleri gönlüyle taşıyabilenler. Onların hali öyledir. Öteki tam tersinde tam tersidir. Bakıyorsun düşmanlığını mümine yapıyor. Onun için cinayetlerin çoğu ben müminim diyenlerin elleriyle işlediyor. Onlar yapıyor. İman gönlüne eğilmemiş. Gönlüyle imanı taşamıyor. Ne ile taşıyor? Diliyle taşıyor. ya da böyle kitaptan okuyor onu. Şimdi tabii teknik gelişmiş, internetten okuyor, telefondan okuyor. Gönlünde yok. iman yok orada. İman olsaydı aşk olurdu, muhabbet olurdu. müminlere karşı zillet. Ne demek? Eziliyor karşısında. Boyun büküyor. Başını onun ayağının Üstüne koyuyor, altına koyuyor, mü'min o, zillet gösteriyor. Bu zilletten şeref alıyor, şeref. Bu benim mü'min kardeşim deyip ondan şeref alıyor. Hep söylüyoruz. Ya Allah deriz, ya da ben deriz, nefsim deriz, bence deriz, bana göre deriz, ben de ilahım deriz. Allah diyenler ben demez, ben diyenler Allah. Diyemez, demez. Kimse onlara Allah dedirtemez. Buna beraber hiç kimse kimseye hidayet veremez. Sadece davet edebilir. Hakî hakikati olduğu gibi ortaya koyabilir. Koyar. Koymalıdır zaten. Kimse kimseyi zorlayamaz. İle de yapacaksın diyemez. Allah zorlamıyor onu. Allah dileseydi bütün insanlar iman ederdi dedi. Allah zorlamıyorsa, kulun zorlamaya hakkı var mıdır? Hayır. Resulullah Efendimiz'e buyuruyor. Allah dileseydi bütün insanlar iman ederdi. Şimdi sen onları zorlayacak mısın? iman etsinler diye. Resulullah Efendimiz'e soruyor. Böyle bir şey yok yani. Zorlayamazsın. Kulum kendi iradesiyle beni tercih etmelidir tercih etmiyorsa, o zaten benim kurum değildir. O zaten kaybetmiş. Çöpe. Evet. Her birimizin mutlaka böyle bir feryadının olması gerekir. Zaten istese de istemese de olur. Kime karşı, kime? Elbette ki gördüklerimize, bildiklerimize, tanıdıklarımıza, sevdiklerimize, ne yapıyoruz? Kazansınlar diye davet ediyoruz. Gerekirse alacağız, Gerekirse yalvaracağız. Niye? Allah'a, kendisini yaratan Rablerine ters düşmesinler diye. Allah desinler. Rabbim Allah desinler diye. Yalvarsak, bununla beraber fedakarlık yapsak, küçülür müyüz? Haşa tam tersini. Bunu senin için yapıyorum ya Rabbi deyince kazanıyorsun. Senin için bu zilleti kabul ediyorum. Boyun büküyorum. Gelmeyene geliyorum. Beni kabul etmeyeni insan olarak kabul edip ayağına geliyorum. Gerekirse öğretmek için, anlatmak için, davet etmek için yalvarırım. Yeter ki kurtulsun. diyorsak Allah'a yakınlığı kazanırız. Allah bizi yüceltir. Derdimizin bu olması gerekir. Yoksa sen bilmiyorsun, sen kafirsin, sen münafıksın, sen asıl münafıksın Bunu söyleyen asıl münafıktır. sence bir imanet et bakayım. Allah'a davet böyle yapılmaz. Senin peygamberin böyle mi davet etti? Böyle davet etseydi hiç kimse oraya iman etmezdi. O, Rauf ve Rahim. O, alemlere rahmet. Daveti, aşkla yaptı Rahmetle yaptı Evet. Allah bizi Her an, kendisiyle muhatap Olan Kullarından eylesin. Her an Allah'ın fiilleriyle muhatap olduğunu gören buna şahit olan kullarından eylesin. Allah bizi seçtiği, seçmeye layık gördüğü kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.